Kalp gözü sanki cevahire bir hazine olmak üzere Cenabı Hak tarafından yapılan bir binadır. Vaktaki sui ihtiyarlarıyla ifsada uğradı ve cevherlere yapılan yerler yılanlar ve akreplerle doldu. Kapısı hatmedildi ki o sari hastalıktan başkaları muztarrır olmasın. Allah zamî-i mütekellimin yerine ismi zahirin gelmesi tekellümden gaybete iltifattır. Ve bu iltifatta latif bir nükte vardır Şöyle ki. Layminu neden sonra Billlah, mukadder ve menvi maksud olduğuna nazaran, sanki Nuru marifet onların kalplerinin kapılarına geldiği zaman kalplerini açıp kabul etmediklerinden Allah da gadaba gelerek kalplerini hatmetti. Ala, Hateemefi ile müteddi olduğu halde Ala ile zikredilmesi hatmedilen kalbin dünyaya bakan kapısı değil, ancak ahirete nazır olan kapısı seddedilmiş olduğuna işarettir. Ve keza Hatm'in alamet manasını ifade eden vesmi damga tazammun ettiğine işarettir. Sanki o Hatm, o mühür kalplerinin üstünde sabit bir damgadır ve silinmez bir alamettir ki daima melaiikeye görünür. Sual: Bu ayette kalbin sem ve basara takdimindeki hikmet nedir? Cevap: Kalp imanın mahalli olduğu gibi en evvel saniyi arayan ve isteyen ve saniin vücudunu delailiyle ilan eden kalp ile vicdandır. Zira kalp hayat malzemesini düşünürken en büyük bir acze maruz kaldığını hisseder etmez, derhal bir noktayı istinadı, kezalik emellerinin tenmiyesi nemalandırmak için bir çare ararken derhal bir noktayı istimdadı aramaya başlar. Bu noktalar ise iman ile elde edilebilir. Demek kalbin sem ve basara hakkı tekaddümü vardır. İhtar. Kalpten maksat sanevberi, çam kozalağı gibi bir et parçası değildir. Ancak bir latife-i rabbaniyedir ki mazhari hissiyatı vicdan, makes-i efkarı dimadır. aley, o latife-i rabbaniyeyi tazammun eden o et parçasına kalp tabirinden şöyle bir letafet çıkıyor ki o latife-i rabbaniyenin insanın maneviyatına yaptığı hizmet Cismi sanevberinin cesede yaptığı hizmet gibidir. Evet, nasıl ki bütün aktarı bedene maul hayatı neşreden o cismi sanevberi bir makine-i hayattır ve maddi hayat onun işlemesiyle kaimdir. Sekteye uğradığı zaman ceset de sukuta uğrar. Kezalik o latife-i rabbaniye amal ve ahval ve maneviyatın heyet-i mecmuasını hakiki bir nur-u hayat ile canlandırır, ışıklandırır. Nur imanın sönmesiyle mahiyeti meyiti gayri müteharrik gibi bir heykelden ibaret kalır. Ve ala sema de ala'nın tekrarı kalbiyle sema vurulan hatemlerin her birisi müstakil bir nevi delay ile ait olduğuna işarettir. Evet kalbin hatmi delay i kalbiye ve vicdaniyeye aittir. Semin hatmi delay ile nakliye ve hariciyeye aittir. Ve keza her iki hatmin bir cinsten olmadığına bir remizdir. Sual: Kalp ile basarın cem ile sem'in müfret suretinde zikirlerinde ne gibi bir hikmet vardır? Cevap: Kalp ile basarın taalluk ettikleri şeyler mütehalif, yolları mütebâin, delilleri mütefavit, talim ve telkin edicileri mütenevvidir. Sem ise kalp ve basarın hilafına mastardır. İşittiren ferttir. Cemaatin işittikleri ferttir. İşiten fert ferd olur. Bunun için müfret olarak iki cem'in arasına düşmüştür. Sual: Kalpten sonra tercihan sem'in zikredilmesi neye binaendir? Cevap: Melekeat ve malumatı kalbiye alerekser kulak penceresinden kalbe girerler. Bu itibarla sem kalbe yakındır ve aynı zamanda cihat-ı sitteden malumat aldığı cihetle kalbe benziyor. Zira göz yalnız ön ciheti görür, bunlar ise her tarafı görürler. Ve ala ebsârihim gışâbe de, üslubun tayyiriyle cümle-i fiiliyeye tercihan cümle-i ismiyenin ihtiyar edilmesi, basar ile görünen delillerin sabit olduklarına, kalp veya sem ile alınan deliller ise, müteceddit ve gayri sabit olduklarına işarettir. Sual, hateme ile gışâbetün arasında ne fark vardır ki, Hatem Allahu isnad edilmiştir. İşâvetün isnatsız bırakılmıştır. Cevap: Hateme Allah tarafından onların kesplerine bir cezadır. İşâvetün ise Allah tarafından olmayıp onların meksubudur. Ve keza mebde itibariyle rüyette bir ısrar vardır. Sema'da tahatturda ihtiyar vardır. Evet, gözün açılmasıyla eşyayı görmemek mümkün değildir. Fakat mesmuatı dinlemekte veya Hatıratı tahaddür etmekte bu ızdırar yoktur. Rüşahetün tabiri gözün yalnız önciyete hakim ve nazır olduğuna işarettir ki eğer bir perde ile o ciyetten alakası kesilse bütün bütün kör kalır. Tenkiri ifade eden rüşahetündeki tenvin onların gözleri üstündeki perde malum olmayan bir perde olup ondan sakınmak onlar için mümkün olmadığına işarettir. Çağr ve mecurunun rüşahetün üzerine takdim edilmesi en evvel nazar-ı dikkati onların gözlerine çevirtmekle kalplerindeki sırları göstermek içindir. Zira göz kalbin aynesidir. Walahum azabun azim. Bu cümlenin makabli ile cihet-i münasebeti şudur ki, evvelki cümledeki kelimat ile şecere-i küfriyenin dünyaya ait acı semerelerine işaret edilmiştir. Bu cümleyle o mel'un şecerenin ahirette vereceği semeresi zakkumu cehennemden ibaret olduğuna işaret yapılmıştır. Sual: Üslubun mecra-i tabîîsi ve aleyhim ikabun cümlesi cümlesiyken üslubun muktezası olan şu cümlenin terk ile ve lehum cümlesi ihtiyar edilmiştir. Halbuki bu cümledeki kelimeler nimet ve lezzetler hakkında kullanılan kelimelerdir. Cevap: şu güzel kelimeleri havi olan şu cümlenin onlara karşı zikredilmesi bir tehakkümdür, istihza, bir tevbihtir. yüzlerine gülmektir. Yani onların menfaatleri, lezzetleri ve büyük nimetleri ancak ikaptır. Menfaat ve faydayı ifade eden ve lahum'daki lam lisan-ı hal ile "Amelinizin faydalı olan ücretini alınız" diye yüzlerine gülüyor. Tatlı manasını tazammun eden adap lafzı Onların küfür ve musibetleriyle istilzaz ettiklerini tezkir ile sanki lisana haliyle tatlı amelinizin acısını çekin diye tevbih ediyor. Alelekser büyük nimetlere sıfat olan azim kelimesi cennette nimet-i azim sahiplerinin hallerini o kâfirlere tezkir ettirmekle kaybettikleri o nimet-i azimeye bedel elîm elemlere düştüklerini ihtar ediyor. Sonra azim kelimesi tazimi ifade eden adabdeki tenvine tektir. Sual: Bir kâfirin masiyeti küfriyesi mahduttur. Kısa bir zamanı işgal ediyor. Ebedî ve gayri mütenahi bir ceza ile tezciyesi adalet-i ilahiyeye uygun olmadığı gibi hikmet-i ezeliye'ye de muvafık değildir. Merhameti ilahiye müsaade etmez. Cevap: o kâfirin cezası gayri mütenâhi olduğu teslim edildiği takdirde kısa bir zamanda irtikab edilen o masiyeti küfriyenin gayri mütenâhi bir cinayet olduğu altı cihette sabittir. Birincisi küfür üzerine ölen bir kâfir ebedi bir ömür ile yaşayacak olursa o gayri mütenâhi ömrünü behe küfür ile geçireceği şüphesizdir. Çünkü kâfirin cevheri ruhu bozulmuştur. Bu itibarla o bozulmuş olan kalbin gayri mütenahi bir cinayete istidadı vardır. Binaen aleyh ebedi cezası adalete muhalif değildir. İkincisi o kâfir'in masiyeti mütenahi bir zamanda ise de gayri mütenahi olan umum kainatın vahdaniyeti olan şahadetlerine gayri mütenahi bir cinayettir. Üçüncüsü küfür gayri mütenahi nimetlere küfran olduğundan gayri mütenahi bir cinayettir. Dördüncüsü, küfür gayri mütenahi olan zat ve sıfat-ı ilahiyeye cinayettir. Beşincisi, insanın vicdanı zahiren mütenahi ise de batının ebede bakıyor ve ebedi istiyor. Bu itibarla gayri mütenahi hükmünde olan o vicdan küfür ile mülevves olarak mahvolur gider. Altıncısı, zıt zıddına muani ise de çok hususlarda mümasil olur. Binaen aleyh iman Lezaisi ebediyeyi ismar ettiği gibi küfür de âlam-ı elîmeyi ve ebediyeyi ahirette intac etmesi şehnindendir. Bu altı cihetten çıkan netice ve gayri mütenahi olan bir ceza, gayri mütenahi bir cinayete karşı aynı adalettir. Sual: Kâfir'in o cezasının adalete uygun olduğunu teslim ettik. Fakat azapları intac eden şerlerden hikmet ezeliyenin gani olduğuna ne diyorsun? Cevap: i Esasiyedendir ki, ara sıra vuku'a gelen şerri i kalil için hayr-i kesir terk edilmez. Terk edildiği takdirde, şerri i kesir olur. Binaenaleyh, hakaik-i nisbiyenin sübutunu izar etmek, hikmet-i ezeliyenin iktizasındandır. Bu gibi hakaikın tezahürü, ancak şerrin vücudu ile olur. Şerden haddi tecavüz etmemek için, terhib ve tahvif lazımdır. Terhibin vicdan üzerine tesiri, Terhibi tasdik etmekle olur. Terhibin tasdiki ise harici bir azabın vücuduna mütevekkiftir. Zira vicdan, akıl ve behim gibi harici ve ebedi hakikat hükmüne geçmiş bir azaptan yapılan terhible müteessir olur. Öyleyse dünyada olduğu gibi ahirette de ateşin vücudundan yapılan terhib tahvif, aynı hikmettir. Sual: Pekala o ebedi ceza hikmete muvafıktır. Kabul ettik. Ama merhamet ve şefkati ilahiyeye ne diyorsun? Cevap, azizim, o kâfir hakkında iki ihtimal var. O kâfir ya Adem'e gidecektir veya daimi bir azab içinde mevcut kalacaktır. Vücudun velev cehennemde olsun Adem'den daha hayırlı olduğu vicdani bir hükümdür. Zira Adem şer mahz olduğu gibi bütün musibet ve masiyetlerin de merciidir. Vücut ise velev cehennemde olsa. Hayrı mahzdır. Mahaza kâfir'in meskeni cehennemdir ve ebedi olarak orada kalacaktır. Fakat kâfir kendi ameliyle bu duruma kespi istihkak etmiş ise de, amelinin cezasını çektikten sonra ateş ile bir nevi ülfet peydâ eder ve evvelki şiddetlerden azade olur. O kâfirlerin dünyada yaptıkları amale hayriyelerine mukafaten şu merhamet ilahiye mazar olduklarına dair işarat hadisiye vardır. Mahaza cinayetin lekesini izale veya hacaretini tahfif veya hutt icrai adalete ihtiyaç için cezai rıza ile kabul etmek ruhun fıtri olan şeynidir. Evet dünyada çok namus sahipleri cinayetlerinin hicabından kurtulmak için kendilerine cezanın tatbikini istemişlerdir ve isteyenler de vardır. Münafıklar hakkındaki 12 ayetin tefsiri umumi değil hususi bir ders olduğundan. Bilahere neşredilmek üzere buradan çıkarılmış olup, o bahisten yalnız kizb hakkındaki aşağıdaki parça alınmıştır. Yedinci cümleyi teşkil eden bir mekanu yekli buunenin vechi Münafıkların azapları mezkür cinayetleri arasında yalnız kiz bile alakalandırılması, kizbin şiddeti kub ve çirkinliğine işarettir. Bu işaret dahi Kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahid-i sadıktır. Zira kizb küfrün esasıdır. Kizb nifakın birinci alametidir. Kizb kudret-i ilahiyeye bir iftiradır. Kizb hikmet-i rabbaniyeye zıtttır. Ahlaka aliye'yi tahrip eden kizbdir. Alemi İslam'ı zehirlendiren ancak kizbdir. Alemi beşerin ahvalini fesada veren kizbdir nev-i beşeri kemalattan geri bırakan kizptir. Müseylime-i Kezzab ile emsalini alemde rezil ve rüsvay eden kizptir. İşte bu sebeplerden dolayıdır ki bütün cinayetler içinde teline, tehdide tahsis edilen kizptir. Bu ayet insanları bilhassa Müslümanları dikkate davet eder. Sual: Bir maslahata binaen kizbin caiz olduğu söylenilmektedir. Öyle midir? Cevap: Evet kat'î ve zarûrî bir maslahat için bir mesâ-ı şerî vardır. Fakat hakikate bakılırsa, maslahat dedikleri şey, bâtıl bir özürdür. Zira usûl-i şerîatta takarrûr ettiği vecile, mazbut ve miktarı muayyen olmayan bir şey, hükümlere illet ve medar olamaz. Çünkü, miktarı bir had altına alınmadığından istimale uğrar. Mahaza bir şeyin zararı menfaatına galebe ederse, o şey mensuh ve gayr-i muteber olur. Maslahat, o şeyi terk etmekte olur. Evet, alemde görünen bu kadar inkılaplar ve karışıklıklar, zararın özür telakki edilen maslahata galebe etmesine bir şahittir. Fakat kinaye veya tarih suretiyle, yani gayri sarih bir kelime ile söylenilen yalan, kizdden sayılmaz. Hülasa, yol ikidir. Ya sükût etmektir, çünkü söylenilen her sözün doğru olması lazımdır veya sıdktır. Çünkü İslamiyetin esası sıdıktır. İmanın hassası sıdıktır. Bütün kemalata isal edici sıdıktır. Ahlaka aliye'nin hayatı sıdıktır. Terakkiyatın mihveri sıdıktır. Alemi İslam'ın nizamı Nev-i beşeri Kâbe-i kemalata isal eden sıdıktır. Ashab-ı kiramı bütün insanlara tefavvuk ettiren sıdıktır. Muhammed-i Haşimî Aleyhissalatu Vesselamı merati bir beşeriyenin en yükseğine çıkaran siddktir.